Siesta. Yazan Urhan Günel Seslendiren Şenay Gürler Sevgili Türkel Başı için... Aynanın sol üst köşesine sıkıştırılmış yarı yırtık fotoğraf. Tümüyle yırtılıp atılmaya kıyılamamış. Kadının o zamanki gözlerinde hiç eskimeyen ama her bakışmada ona geçmişi, aşkı, sevgiyi, güzel günleri, sonra da düş kırıklığını, giderek ihaneti anımsatan bir gülümsüyüş. Fotoğrafın ikiye bölünüşünün, kanserli hücrelerin ya da Kangren olmuş organların Örneğin yüreğin kesilip atılışının öyküsünü Kim sorduysa söylemedi bugüne kadar Ama şimdi anlatmak, açıklamak Ve barışık olduğu yalnızlığını Bir insanın sesiyle, duruşuyla, bakışıyla Varlığıyla doldurmak istiyorum Belki yaşama yeniden açılmanın eşiğinde duruyor Elinden tutup çekecek Ya da ardından iteleyecek birine gereksinmesi var Çıkıp gelmeli o insan Çağrı beklememeli Zili çalmalı Bir güvercin olup çatıya konmalı Sonra balkon kapısının camını tıklatmalı Ve fotoğrafın eksik kalan yarısını O yırtılmış gülümsemeyi tamamlamalı Ben geldim Sarılmalı ona Kucaklamalı onu Ne iyi ettin Buyur gir içeriye baş köşeye otur Soyun dökün rahatla Kendi evin say burayı Dost ol arkadaş ol İçinden gelirse yüreğin kapılırsa Sevgili ol bana Nasıl istersen, ne istersen, yeter ki yanımda dur ve dinle beni. Kadın aynaya bakıp umutsuzca gülümsüyor bir an. Sonra da gözlerini yumup tuvalet masasına kapanıyor, başı kollarının arasında. Ağlamayı bile başaramıyor artık. Yüreğinin derisi kalınlaşmış olmalı. Bunu düşününce irkiliyor, karşı çıkma gereği duyuyor. Duyarsızlık değil elbette, alışkanlık, kanımsama... Ne çok aldatılıyoruz her gün, her an Onun kanıksanması Ne çok kurşunlanıyoruz, yakılıyoruz, vuruluyoruz Parçalanıyoruz, tüketiliyoruz Bunun alışkanlığı Suriye kattılar hepimizi Örümcek kafalı çobanlarımızın önünde seyirtip duruyoruz Öyleyse neden unutamadı Neden hala yakınında insan istiyor Demek ki yeterince yok edemediler kimliğini, direniyor, insan olmanın yollarını bulmaya, gün ışığının kapalı kapısını aralamaya çabalıyor, en azından istek duyuyor. Yaşama, var olma belirtisi sayılabilir bunlar, sevinç de sayılabilir coşku da. Çünkü yüreği hala kanıyor, kanamayı duyuyor, önlemeye çalışıyor, bunu başarıyor ve hiç ağlayamıyor. Bir de ağlamaya başlayabilirse. Ayak sesleri duyar gibi olunca başını kollarının arasından alıyor, çevresine bakınıp kulak kabartıyor. Alt kattaki dairenin kapısı açılıp kapandı. Tamam, gelen giden yok. Çatı katının ulaşılmazlığında, kitaplarının, plaklarının, kasetlerinin, ana defterlerinin arasında kendine eşlik ve tanıklık etmeyi sürdürüyor. Gerçek bir insan ne zaman çalacak kapısını? Ne zaman? Oysa bir zamanlar vardı öyle biri. Gözlerinin içine bakınca yüreğinin durduğunu sanırdı. Dişleri vururdu, soluğu kesilirdi. Elleri onun ellerine değince tüm gövdesini titremeler kaplardı. Şimdi yok. Şimdi hiçbir şey yok. Bu sonuca inanamıyor ve soruyor kendine. O günler mi yalandı? Yaşadığım bu günler mi düş? Doğru yanıtı yine bulamıyor. Kalkıp kasetçaları çalıştırıyor ve milyonuncu kez dinlemeye başlıyor. Miles Davis, Marcus Miller. Sies Yalnızlığın ezgisi koydu kasetin adını Sık sık dinlemeden edemiyorum Sies de ne demek? Ölü uykusu mu? İtalyanca mı? İspanyolca mı? Her iki dilde de sözlük yok evde Aklına gelse sokağa çıktığında Bir kitapçıya uğrayıp sözlük karıştıracak ama unutuyor Birine sorsa telefon etse Arkadaşlarını tanıdıklarını Dostlarını anımsamaya çalışıyor Ve yorulup omuzlarını silkiyor Başka anlamı olmasa gerek Öğle uykusu, gündüz uykusu gibi bir şeydir. Ama bu güzeli müziğin uykuyla ne ilgisi olabilir? Yalnızlığın ezgisi o. Gözlerinin içinde burkulmanın, kırılmanın, aldatılmanın ışığı yanıp sönüyor bir an. Ayakta uyumak gibi bir şey olmasın. Siesta. 20 yıl kadar öncenin temmuzu Sıcak, bunaltıcı günler Anarşi, terör tüm ülkeyi teslim almış durumda İhtilal söylentileri var Her gün onlarca insan öldürülüyor Kalabalık yerler, otobüsler, lokantalar, pastaneler, sinemalar, trenler, otobüs durakları otomatik silahlarla taranıyor Saatli bombalar, bombalı paketler patlatılıyor Sıkı yönetim günleri Omuzlarını silkiyorum Hiç gevşek yönetim olmadı ki Yaşamın her alanında sıkı düzenin türlü biçimleri. Özgürlükler kısıtlı, yaralı. Özlemlerin düğümlendiği noktada sürüyor yaşam. İnsan olma, insanca yaşama, saygı görme, sevginin kır çiçekleriyle kaplı ovalarında koşma özlemi yoğunlaşıyor. Bir insanın güvenebileceği, başka bir insana çok gereksinme duyulduğu, yaşamın tek başına sürdürülemediği günler. Adamın tikleri çoğalıyor. Keşke gitmeseydin. Sana çok ihtiyacım var. Konuştuk bunları diyor kadın. Karar verdik, uzlaştık. Gitmem gerekiyor. Hem dönebilirim de biliyorsun. Sensizliği deneyeceğim bir süre. Bunu yapmak zorundayım. Seni tümden yitirmektense bir süre ailemin yanında senden uzakta yaşamak daha uygun olacak. Adam yalvaran gözlerle bakıyor karısına. İyi ama ben ne yapacağım? Yokluğuna nasıl dayanacağım? Kadın rahat görünmeye çalışıyor. Sen de kendini deneyeceksin. Öyle konuşmuştuk. Kadının hüzünlü yüzü geriliyor. Seçimini belirleyeceksin. Ya ben ya da... Bu yatanın içinde neler yok ki? Düşlerin bağ bozunu, coşkunun, sevincin kırık döküklüğü, sevgili, eş, arkadaş, dost olabilmenin asgari koşulları, bireye özgü istekler, ödün vermeyişler, vazgeçemeyişler... Toplumsal karabasanın evde yatak odasında bıraktığı izler, yüreğe işlenen karan akışlar, aile savaşları, ekmek kavgası, gelecek endişesi, geçmişin tedirginliği, daha da ötesi ve öncesi kendine saygı, insan olma bilinci ve bir ölçüm tartım dengesi. Kimliğimi yok etmeye, kendimi yok saymaya değer mi? Yanıtı ikisi de biliyor. Değmez. Düş kırıklığı aradığını bulamayış, nikahtan hemen sonra belirmişti zaten. Ailemle birlikte oturacağız. Kadın ilgiliyor, sarsılıyor. Ama biz seninle böyle konuşmamıştık. İstanbul'dan ayrılmayacaktık, işini orada kuracaktın. Üstelik okulumu bitirmek üzereyim. Bir yılım kaldı, yarım bırakamam, biliyorsun. Adam sırıtarak başını sallıyor. Bırakmıyorsun ki, sınavlara gider gelirsin. Kadın ne diyeceğini bilemiyor. Ağlamaklı oluyor, şaşkınlıkla bakıyor genç kocasının gözlerine. Şaka mı bütün bu sözler yoksa sınama mı? Adam sessizliğini fırsat bilip yükleniyor. Aşkımız mı önemli okulun mu? Aşkım diye mırıldanıyor kadın. İçinin tuğlaları dökülüyor. Boynunu büküyor. Bilincini yalayıp geçse de söyleyemiyor. Söylemiyor. Bu senin yaptığına ne denir? Başlangıçta bana açıklayabilirdin. Durumu tartışırdık. Şimdi oldu bittiye getiriyorsun. Hiç kez ödeyebilseydi O günü, o ana dönebilmeyi ne çok istiyor bazen Yanıldığı için, aldatıldığı için ilk kez o gece sessizce ağladım Kadın pencere kıyısında oturuyor Kocası da çıktı otobüse Az ötede diniliyor Kadının yanında iyi giyimli başka bir kadın yolcu oturuyor. Durmadan sigara içiyor. Adam bir öndeki koltuğun boş olmasından yararlanıp karısına doğru eğilip onu alnından yanaklarından öpüyor. Otobüs hareket etmek üzere bilet denetlemesi tamamlandı. Adam karısının sondaki koltukta oturan iki adama dönüp ''Size emanet'' diyor yavaşça. Son bir kez karısına baktıktan sonra ön kapıya doğru yürüyor. Kadın kocasının sözlerini duyunca bir kez daha üzüldü. Demek beni bu iki yabancıya emanet ediyorsun. Gözlerini kısıyor. Kendimi kimseye emanet etmem ben. Aile baskısıyla kullanmaya başladığı başörtüsünü çözerken pencerenin önüne koşup dinelen kocasıyla göz göze geliyor ve başını öteye çevirip yüzünü kaçırıyor. Kirpiklerinin arasından sızan gözyaşları yanaklarından geçip boynuna akıyor. Yanındaki kadın eğilip yüzüne bakıyor ama bir şey sormuyor. Otobüs tam o sırada yürüyor. Adana'da kimlik denetimi yapılıyor. Yol boyunca kaç kez denetlendiler. Daha bitmedi. Biteceği de yok. Seziyor ve umursamıyor. Gizlisi saklısı, karanlık işleri, ilişkileri, arsızlığı, hırsızlığı yok. Bu yıl üniversiteye de gitmedi. Gidemedi zaten. Dolayısıyla öğrenci olaylarıyla da ilgili değil. O bir aşık. Burukça gülümseyip Düzeltiyor. Aldatılmış ve kırgın bir aşık. ve ev kadını, Kendinden vazgeçmiş bir aptal. Ama özgürlüğünün kapısını araladı bugün. Kanatlarını çırpmaya başladı. Uçacak. Yüreğindeki pırpırlanma kimlik denetiminden değil. Kuşkudan ya da kaygıdan hiç değil. Özgürlük özleminden. Uçma isteğinden. Kurtulma sevincinden kaynaklanıyor. Kocasının nasıl razı edebildiğini şaşıyor şimdi. İnanamıyor. Bırakmazdı. Demek hala seviyor kocası onu. Biraz olsun seviyor. Evet. Gözlerini yumup içine ılık ılık akan erinci eksiksiz yaşamaya çalışıyor. Az önce Tarsus sapağını geride bıraktılar. Torosa tırmanıyorlar. Ay ışığı dağın doruğunda. Ağaç gölgeleri uzayıp yola düşüyor. Hava oldukça serinledi. Artık terlemiyor kadın. Gömleğinin üstteki düğmesini de açınca iyice rahatladı. Otobüsün tavanından üzerine düşen ışık beneğinin altında kitap okumaya çalışıyorum. Gözleri yorar ama olsun. Bir yokuşun bittiği düzlükte otobüs durduruluyor. Kadın irkiliyor ilkin. Sonra teröristler yerine askerleri görünce rahatlayıp kitabına dönüyor. Kimliği hazır zaten, çantasının içinde. El yordamıyla çıkarıp kitabın arasına koyuyor ve denetçinin gelmesini beklemeye başlıyor. Önde uzman çavuş, arkada jandarma er. Aşağıda üçer daha var. Bir de şip. Otobüse giriyorlar. Erin tüfeğinin namlusunda süngü takılı. Göğüs göğüse savaşmaya hazır. Uzman çavuş kapıda durup sürücüye doğru eğiliyor. Kısık bir sesle bir şeyler söylüyor. Sonra başını kaldırıp bağırıyor. 20 numaralı yolcu aşağı insin. Bekliyorlar ama 20 numaralı yolcudan ses çıkmıyor. Çavuş ineliyor. Size söylüyorum. 20 numaradaki yolcu hemen aşağı insin Yoksa gelip biz indiririz Herkes başını kadına çeviriyor 20 numaralı koltukta oturan o Ama hiç üstüne almıyor Aldırış etmiyor Yanındaki kadın fısıldıyor Size söylüyorlar O zaman durumu kavrayıp çok şaşırıyor Gözleri irileşiyor ve korkuyor. Hemen biletini çıkarıp bakıyor ve okuyor. Koltuk no, 20. Heyecanlanıyor. Eli ayağa dolaşıyor. Yerinden kalkıyor. Yanındaki kadının bacaklarına sürtünerek koridora çıkıyor ve yan koltuktaki emanetçi iki adama göz ucuyla bakıyor. Adamlar başlarını önlerine eğip susuyorlar. Kadın ön kapıya geliyor. Aşağıya inmemi niçin istiyorsunuz? diye soruyor kırık dökük sesiyle. Eşyanı arayacağız diyor uzman çavuş Neden diyor kadın heyecandan titreyerek Neden yalnızca ben aranıyorum Soru sorma diyor uzman çavuş Kaşlarını çatıyor Arayacağız emir böyle Pekala İniyor kadın Korkusu şaşkınlığı öfkeye dönüşüyor Sürücü otobüsün arka bölümündeki yamağına doğru sesleniyor Bagajı açıver İhsan Dikkatli ol doğru bagajları çıkar da komutana göster Yetinmeyip kendisi de aşağı iniyor Yamak İhsan Şaşkın, heyecanlı, arka kapıdan atladıktan sonra bagajı açıyor. Küçük ampul cılızca aydınlatıyor bavulları, torbaları, mukavva kutuları. Bagaj fişini bana ver. Kadının uzattığı plastik numarayı alıp bavulların arasından numaranın eşini buluyor. Bu mu? Evet. Uzman çavuşun emriyle bavulu çıkarıp kilidini açıyor ve içindekleri yere döküyor, fısıldar. Tüfeğinin ucundaki süngüyle Beyaz torbayı deliyor Ve torbanın içindeki beyazlık Asfalta akmaya başlıyor Uzman çavuş Gömü bulmuş gibi coşkuyla soruyor Nedir bu dökülen? Aklından geçeni söyleme Kadının açıklamasını istiyorum Söylesene nedir bu? Keyfi yerinde olsa kadın gülecek adamın durumuna Esrar Eroin, kokain Diyecek. Yapamıyorum. Şeker diyor yavaşça. Ne şekeri? Kadın öfkesini bastırarak açıklıyorum. Gördüğünüz gibi toz şeker. Biliyorsunuz ya şeker gibi bir takım maddeler piyasada kolayca bulunmuyor. Geldiğim yerde vardı satın aldım. Çavuş eğilip bir çimdik alıyor şekerden. Tadına bakınca rahatlıyor. Tamam kadın doğru söylüyor. Bavulun içinden yere dökülen dosyalara gazete kesiklerine takılıyor bu kez. Alıp bakıyor. Sendika gazeteleri, dergiler. Nedir bunlar? Tez için sakladığım belgeler. Tez ne demek? Okulla ilgili bir çalışma, araştırma diyebiliriz. Ben öğrenciyim. Ne öğrencisi? Üniversite öğrencisiyim. Ama siz evlisiniz, kocanız var. Hem de öğrencisiniz demek. Evet iyi bildiniz Ve iki şeyin farkına varıyor Birincisi Üniversite sözcüğünü duyunca Çavuş siz demeye başladı İkincisi Kocası ve dili tutuluyor Sormak istiyor ama soramıyor Kocamın varlığını nereden biliyorsun Dökülen toz şekere takılıyor Sesinin yittiği gibi tıpkı Evlilik ilk kan Çocukluğun arılığı El değmemişliği Genç kızlığın geri gelmez beyazlığı, örselimişi, yok edilişi hepsi döküldü asfaltın üzerine. Çamura, toza, toprağa göz yaşına bulanıp kirlendi. Başını kaldırıp otobüse bakıyor kadın. İnsanların camlardaki balık yüzlerini, yassı burunlarını görüp irkiliyor. Onları da tümden yitirdiğini anlıyor. Hadi Alıp götürün artık beni. Çabuk olun. Ne yapacaksanız hemen yapın. Artık hiçbir şey önemli değil. Hadi. Dik duruyor. Mağrur. İçindeki çöküntüyü göstermiyor. Korkuyu açtı işte. Kendiliğinden oldu. Korkusuz görünmek için çabalaması gerekmedi. Çavuş etkilendi. Toplayın bavulunuzu. Kadın bilimsizce eğiliyor. Eski sevgilisinde, şimdiki kocasında geride bıraktığı karayağız adamla yaşamının posasını, bedeli ağır ödenmiş döküntüsünü bavula iki çırpıda dolduruyor. Delik torbayı da öylece en üste koyu veriyor. Kapatıyor kilitleri. Bavulu bagaja yerleştirmeye çalışırken sürücü yamağa sesleniyor. Yardım et İhsan. İhsan atılıyor. Ver abla onu bana Orası bu çocuğu Orası bu çocuğu Uzman çavuşun sesi Ağustos böceklerinin zırıltısına karışıyor Ama yine de kadın işitiyor Dönüp adamın yüzüne bakıyor Ay ışığının altında Adamın yüzünde insani bir anlam yakalamaya çalışıyor Ama karanlık el vermiyor Ayrıntıları göstermiyor. Kusura bakmayın bacım. Biz emir kuluyuz. Kadın yanıtlamıyor. Bir felaket daha gelir belki diye bekliyor. Ama ne olursa olsun artık önemsemiyor. Yalnızca kocasının gözleri var belleğinde. Sesi var. Tamam mı komutan diye soruyor sürücü. Tamam hayırlı yolculuk. Çavuşla Er az ötedeki jipe doğru ilerliyorlar. ''Hadi bacır.'' diyor sürücü, ön kapıya yöneliyor. Kadınla yamak arka kapıdan giriyorlar otobüse. Herkesin gözü kadının üzerinde. Kadın yirmi numarayı bulup oturuyor. Ama yanı boş. Çok sigara içen öteki kadın yolcu hostes koltuğuna geçmiş. Otobüs yürüyor. Yirmi numaradaki kadın başını cama dayayıp suskunluğuna kapanıyor. Hostes koltuğundaki yolcu sürücüyle fısır fısır konuşmaya başlıyor. Arada bir başını geriye doğru çevirip... 20 numaradaki illetliğe bakıyor. Bakışlar yol boyunca sürüyor. Kadın duraklarda tuvalete bile gidemiyor. Zaten gövdesi tümüyle kimlik değiştirdi. Suları kurudu. Açlık da duymaz oldu. Baştan aşağı yürek kesildi. Gecenin ıssızlığında tek başına çarpıyor ve dünyayı öğütüyor. Sular uyuyor, o uyumuyor. Ankara'da yolculuğunu yarım bıraktı. İstanbul'a kadar dayanamayacağını anladı. Büfeden jeton alıp bir arkadaşına telefon etti. Sabahın yedisi, bitkin yorgun konuşuyor. Arkadaşı şaşkın, sesin çok kötü, bir şey mi oldu? Bir şeyim yok diyor kadın ama sesi hiç inandırıcı değil. Arkadaşı soruyor, kendin gelebilecek misin yoksa biz mi alalım seni? Bir an duraklayıp kendini yokladıktan sonra bir taksiye binip gelirim diyor. Kapıdan girer girmez arkadaşına sarılıp öylece kalıyor. Titriyor. Arkadaşı saçlarını sıvazlıyor. Anne oluyor. Sakin ol canım, sakin ol. Kadın başını kaldırmadan mırıldanıyor. Boşanmaya karar verdim. Konuşuruz canım diyor arkadaşı. ''Kadir de uyandı şimdi gelir tuvalette. Konuşuruz, anlatırsın. Hadi sakin ol.'' ''Sakinim.'' diyor kadın, yorgun ve gergin sesiyle. ''Gel canım otur dinlen biraz. Sonra da banyo yaparsın. Bir şeyler yeriz birlikte.'' O günden sonra yolculuklara çıkarken bir şeye dikkat ediyor. Kadınsı giysiler giymemek Blue pantolon giymek Bütün yollarda erkeklerin egemen olduğunu öğrendi artık O egemenliğe bir daha baş eğmek istemiyorum Saçlarını kısacık kestirdi Oğlan çocuklarına benzedi Hiç uzatmıyor Uzun saç ona kadın olduğunu Dolayısıyla erkekleri anımsatıyor Eski çoktan sustu Ama kasetin arkasını çevirmedi Hala yırtık fotoğrafa bakıyor. O durup beyaz gülümsemeyi, upuzun sarı ipek saçlarını özlediğini ayırt edince yerinden fırlıyor. Ses ne demek, bunu birine sormalıyım diye söyleniyor. Telefon defterini karıştırıyor, uygun kişiyi bulamıyor. Daha çok, ihanet ne demek diye sorabileceği adlarla dolu bir defteri olduğunu ilk kez algılayıp bozguna uğruyor. Kaldırıp yere çalıyor onu. Yalnızlığına kapanmalı yeniden Kasetin arkasını dinlemeye başlıyor Hüreği genişleten bir ezgi bu Deniz altından gelen gizemli sesleri andırıyor Derin, uzak, ürpertici Ve üçlü kanepeye yüzüstü kapanıp Başını ellerinin arasına gömüyor Ağlamaya başlıyor <Gülüyor>